Tüm zamanların en yeşil ve en cesur kurbağası kahraman şövalye Sir Yeşil Benek. Çok eskiden ormanın derinliklerinde bir bataklıkta minik benekli bir kurbağa yaşardı. Bataklıktaki büyük kurbağalar ufaklık derlerdi ona. Minik kurbağanın hayalindeki isim başkaydı oysa. Cesur Şövalye Sör Yeşilbenek Sör <Gülüyor> Yeşilbenek özgür ve mağrurdu. Minik yeşil bedeninde bir şövalye ruhu taşıyordu. Sör Yeşilbenek cesur ve akıllı. Sör Yeşilbenek Yusufçukların korkulu rüyası. Sör Yeşilbenek bezelye tanesi kadardı. Bu kadar küçük bir kahramanı kim ciddiye alırdı ki? İşte bu yüzden bir an önce büyümeliydi. Upuzun boylu güçlü bir şövalye olursa artık ona kimse ufaklık diyemezdi. Peki nasıl büyüyecekti bu minik kurbağa? Bir gece başı lambasının ışığında dünyanın en muhteşem kitabını okudu. Hikayedeki minik kurbağa, prensesin öpücüğüyle, güçlü bir şövalyeye dönüşüyordu. Bir anda, kafasında şimşekler çaktı. Tabii ya, dedi hayretle. Ben bunu daha önce neden düşünmedim? Gerçek bir prensesi kurtarınca, boyum iki karış daha uzar mutlaka. Ertesi sabah, Sir Yeşil Benek, minik evinden bir hışımlı çıktı. Prenses,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 Gizemli orman ve çiçek bahçeleri Cadının evine de baktı Büyücünün yaşadığı ağaca Ama prenses hiçbir yerde yoktu yeşil Yeşilbenek umudunu kaybediyordu Üstelik çok da yorulmuştu Her tarafı kaşınmaya başlamıştı Sandviçi de sıklama olmuştu Umutsuzce etrafa bakınırken, pörtek gözlerine bir şey takıldı. Utuşan saçlar, parıl parıl bir taç, kabarık kollu bir elbise, bir de kılıç vardı belinde. Kılıç mı? Prenseslerin kılıçları olur muydu? Sir yeşil benek, önem vermedi bu detaya. Prensesi bulmuştu. Bu yeterdi ona. Çaresiz prensesi ejderhadan hemen kurtarmalı, ödül öpücüğüyle de en az 10 santim uzamalıydı. Vırrak vırrak midalarıyla Sir Yeşilbenek zikzaklar çizerek havaya fırladı. Ve ejderhanın kuyruğunu kılıcıyla şöyle bir dürtükledi. Prensesi hemen şimdi aşağı bırak diye gürledi. Ejderha kaşlarını çattı. Çay saatinin bölünmesinden hiç ama hiç hoşlanmazdı. Minik kurbağaya şöyle bir baktı. Bu yaptın. Çok ayıp küçük yeşil şey. Sör yeşil kararlıydı. Prensesi kurtaracaktı. Ejderha'yı duymamış gibi yaptı. Hemen prensesi bırak. Ve o karanlık mağarana Geri dön Yoksa seni Kılıcımla bir daha dürterim Ejderha bıkkınlıkla hof dedi Sir Yeşil Benek Dengesini kaybetti ve Prensesin avucuna düşüverdi Prenses gülümsedi Sakin ol minik şey Ne bağırıyorsun böyle Tanıştırayım Ejderha benim en iyi arkadaşım Hem Zor durumda olsam bile pekala kendi başımın çaresine bakabilirim. Anlayacağım bir şövalyeye ihtiyacım yok Cicim. Sör yeşilmenek kulaklarına inanamıyordu. Bu işe çok bozulmuştu. Ne demek şövalyeye ihtiyacım yok? Vaa! Durdu, durdu ve sonunda başladı yürek parçalayan tiradına. Ah ben nasıl mutlu olabilirim artık Sonsuza kadar minicik kalacağımı bilirken Öteki kurbağalar ne diyecekler bana kim bilir Benekli düğme, sör çatırık, yeşil pompon Adım ufaklık kalacak daima Kahraman olamayacağım asla Prensesle Ejderha kurbağaya güldüler. Aklını mı kaçırdın acaba? Minik kurbağalarda pek hala kahraman olabilirler. İstersen sen de bize katıl. Gördüktün mü? Diye sordu Sir Benek <gülüyor> burnunu çeke çeke. Elbette dedi Prenses ve Ejderha. İşte...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 Hepsini birer birer dize getirdi. Sör Yeşil Beğney'in kahramanlıkları kulaktan kulağa yayıldı. Herkes bu cesur kurbağa gibi arkadaşlarını coşkuyla alkışlıyordu. Ve yıllar sonra bile bu ufak ama cesur kurbağanın kahramanlıkları minik kurbağaların hayallerini süslemeye devam etti.